Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmet ve üzerinize olsun. Bu televizyon ve radyosu üzerini sevmiyorum. Ama henüz onlar için efendim daha bir yeni kelime koyamadık ortaya. Ee, Kazakistan Türkçesinde galiba e, gün algı, diye bir kelimeler varmış. Artık bize bir şeyler elbette düşünelim. Ramızül Ahadisi efendim dört 47. sayfası. Oradaki hadis-i şeriflerden. Birinci hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah rivayet etmiş. Hakim müstebrikini kaydetmiş. Kısa bir hadis-i şerif buyuruyor ki Efendimiz men meşa an rahiletihi akabeten ve ki ataka rakabeten Kısa bir e, söz e, ama ee, anlamı güzel. Ee, diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, meşa, yürümek demek. memmeşa an râhile Rahile de e, yolculuğu üzerinde yaptığı, kendisini taşıyan bineği demek insanın. E, bineğinden inip yürürse bir insan yani bineğine üstünde e, gitmiyor. İneğimiz iniyor, yürüyor. Neden yürüyor? Akabe'den bir, bir yokuş var, efendim bir, bir eşik var, iki dağın arasında e, aşılacak yer var. Oraya Akabe derler. Efendim hatta bu Mina vadisi ile mekni bu kenar mezarobuğundaki Ettah vadisi arasında efendim e, yer aldığı için. Büyük şeytanın olduğu yere Cem ve Cül akabe deniliyor. Çünkü orası bir eşik idi. Yani bir tarafı da sağ tarafı, son tarafı da. Orası yüksekçe bir yerdi. Oradan yokuş çıkılıp, yokuş inilip Mekke tarafına öyle geçiliyordu. Şimdi tabii e, kuvvetli aletler, yol aletleri, dinamitler e, patlatarak o yokuşları cidare ettiler ama akabe kelimesi orada da geçiliyor. Eşik demek. Dağ eşiği. Dağ beli. Beden veya bel derler Türkçede. Belen diye, emedim altta kederli bir e, şey de var, yerleştiği yeri ismi de var. Bir dağ, iki dağ arasındaki yüksekçe aşılması gereken en uygun yolun, en uygun kolay tarafından öbür tarafa aşmasını sağlayan işiye, emedim işiyle, emedim e, Bel veya Belen derler. Akaba o demek. Şimdi onu çıkarken tabii hayvan, dört küçük, onun da canı var. Efendim yorgunluğu var yük taşıma gücü var ee, adam üstünde hasta oturup oturur ne çekerse çeksin yiyip efendim gidebilir bu hayvanlara merhamet etmemek ee, hayvan ölüyse ölsün kalırsa da yorulursa yorulsun. ama inmek acı kaynaklanıyor, ediliyor hayvan efendim e, onun da canı var diye sahibi acıyor ona. hadi burada e, hayvanı zor durumda bırakmayın diye dövüyor hayvanı iniyor o eşyiyi yürüyerek çıkıyor. Ondan sonra ne ee, yapacaklar? Öyle gidiyorlar yani. Hayvanı yüzmüyor yokuşta. E, böyle yapmak peki enlema sanki ateka rakabeten böyle yabanç kişi. Sanki bir köleyi Allah rızası için azad vermiş gibi sevap rızası. Bakın İslam'ın her şeyi güzel de efendim, hani efendim her şeyi başka milletlerin e, örfünden, adetinden alma, alışmış insanlar kendi örfümüzü, adetimizi, tarihimizi dinimizi bilseler ne kadar güzellikler olduğunu anlayacaklar. Bakın hayvana acımanın, hayvanı sevmenin efendim, ne kadar tarihin içinde eski köklü e, bir zamanda güzel bir sahibidir. Peygamber Efendimiz belirtiyor ki hayvana acımaktan, yokuşta ondan inmekten orada hayvan zorlanmasın diye Allah onu iner bir köle azat etme sevabı veriyor ki büyük bir sevapsız. Yani düşünün bir insan köle efendim, sahibi onu Allah rızası için seni azat ettir diyor. Müslüman köle olmaz ama efendim, kölelerden Müslüman olursa Müslüman olduğu diye e, durumu değişmiyor. Ancak sahibi azat edilse ne dersin Biliyorsunuz bu Bekir Sadık Efendimiz'in Bilal-i satın alıp kurtarmıştı, üşek zahibinden, satın almıştı, ondan sonra da azat etmişti, üfiyetiyle kavuşturmuştu. Onun gibi yani, bir bu kadarcık merhamet. Müslüman, efendim hadisi şeriflerde, ayet-i kerimelerle ki ki, hem cinslerine karşı, yani Ademoğullarına karşı, bütün insanlara karşı sevgili, merhametli, acırıcı olduğu gibi, onun dışında can sahibi olan, ruh sahibi olan, acıması, efendim, e, hoşlanması, üzülmesi, yorulması olan, hızlıları olan her varlığa da iyi muamele etmeyi İslam şart koşuyor. Bu çok önemli bir şey. E, tabi o devirde otomobil yoktu. Daha başka bazı sanayi yoktu. E, mecburen atık kullanacak veya devre sık kullanacak veya efendim, e, bölgesindeki iklanlara göre bir hayvana inecek. Evet, evet. Ee, böyle bir şey yapma hakkı var. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Yasin'in göresinde ki bütün bu mahlukları Allah insanlar için yani, yani insanların emrine tahsis etti. Yeri göğü Cenab-ı Hak insanoğlu için yarattı. İnsanoğlu mahlukatın eşlikidir. Yerin göğün tasarrufunu insanlardan faydalanmayı Allah insanoğluna helal kıldı. Etlerini helal kıldı. Balık tutabiliriz. Av avlayabiliriz. Koyun efendim, vesaire helal hayvanlar etlerini yiyebiliriz. Bir yiyin dediklerini yeriz. Yeme dediklerini. Zararı olduğu için evet. zararlı olacağı için bir kötü taraf olduğu için yeme demişti. Her şey hikmetlidir nasılımızın? Emrediğimiz insanın hikmeti vardır. Efendim, hepsi bizim emrimize verilmiş. Ama bütün buna rağmen efendim, İslam'da muazzam bir Efendim, sevgi vardır, merhamet vardır. Tüm mahluk karşı merhamet vardır. Hatta bu merhamet e, bilgilere kadar bile yayılır. Mesela ihramlı olan bir haçının Mekke'nin otlarını bile koparması, dallarını bile kesmesi suçtur, onu bile yapamaz. Yani o kadar e, bitkiler dahi koruma altına alınmıştır. Ağaç dikmenin sevabı vardır. Efendim, hayva, hayvanlara böyle iyilik yapmanın sevabı vardır ve tarihimizde bunun en güzel miselleri Efendim doludur. Sayılamayacak kadar çoktur. Hatta köşk yapmıştır. Çeşme yapmıştır. Medrese yapmıştır. Sibiyan Mektebi yapmıştır. Tarihi kesme taştan köşesine bir kuş köşkü yerleştirmiştir. Kuş köşkü, köşkü ne demek? Çatının altında duvarın çatıya yakın kısmına efendim, özellikle bende de ne, delikli meylikli bir yer yapar, kuşlar gelir orada yuva yaparlar. Onun inşaatı yaparken merhametinden iyilik yapıyorum diye sevgisinden, hayvan sevgisinden zengin. Özellikle emreden, her şu, o kuş köşkünü yapıncaya kadar ne kadar zaman harcaydı. Yani bir sanat eseridir o kuş köşkleri. Dedelerimiz efendim, hasta hayvanların bakımına ne kadar koşturmuşlardır. Şeyhlerimiz, üşüdikavilerimiz, evriyalar büyüklerimiz, spirlerimiz o zavallı fakat hayvanlara nasıl tedaviler, bakımlar sağlamışlardır nasıl yaralarını artık her türmüşlendir. Onların hepsi birse var. Onun için ben yani radyo televizyon kelimesini bile kullanmak istemiyorum. Türkçesini arıyorum. Ee, Örmümüzün, adetimizin de güzelliklerini halkımız bilsin diye istiyorum. Başkasına şey yapmasın, yani e, bakmasın. Şimdi burada bakıyorum, Efendim, Avustralya'da, e, muazzam bir hayır faaliyeti var. Yani halk çok hayırsever, Efendim, çok hayır cemiyetleri var. Bu hayır cemiyetleri çok faaliyetler yapıyor ve eserler ortada görülüyor. Yani bir kasabaya gittiğiniz zaman kasabanın girişinde biliyorsunuz ki daha uzaktan kasabaya 20 çalam tamam diyorsunuz. Bu kasabanın girişinde bir güzel bahçe vardır. Yani park dediğimizden park da demek istemiyorum çünkü park güzel bir kelime değil. Park deyince hem şey anlaşılıyor, çiçekli, çimenli bahçe anlaşılıyor hem de Otobüsün, arabanın konulacağı yer anlaşılıyor. Hem de park etmekten diye otobüslü yere koymadan anlaşılıyor. E böyle karmaşık bir iş şey olmaz. En bir bahçe, umumi bahçe, halk bahçesi bilen denilebilir. Hiçbir şeyi düşünmüyoruz, ayırım yapmıyoruz, düzleş yapmıyoruz. İyi neler kötü neler de evet, ee, bilimize giriyor. Farklı bir umumi bahçe. Yorum ki, yemek. 60 kilometre mesafe var Kasabaya. Görüyoruz ki bu Kasabanın iyi yaklaşık bir Kasaba yakınındaymış. Kasabanın girişinde mutlaka bir umumi bahçe var. Senatim, orada diyoruz. Mutlaka ateş alma yerlerimiz, gideme insanlar vardır, turistler vardır. Hatta duş alma imkanı vardır diyoruz. Fakat 20 araba, 10 araba arkadaşlarla arkadaşlarımız orada. Evet, birileri yapmazsa, birader yapmazsa, gidiyoruz. Yem yeşil bir bahçe, çiçeklerle ağaçlarla güzel tasvir edilmiş yani bahçe mimarisine uygun özel ee, e mimari ya, Ben ondan hep, e hep Batı dilinde olan da biliyorum, söylüyoruz. Hem de size türçesini bunu denemeye çalışıyoruz ki ya, alışalım. yani böyle e kaçak, gümrüksüz, vizesiz gelmeler bilinçli gelmesin diye evet, hepsini e hepsini düşünüyorum yani örgütimize adetimizi büyük bir hassasiyetle korumak istiyorum. Gizli kıymetlerimizi ortaya çıkartmak ve tanıtmak istiyoruz. Şimdi bakıyorsunuz bahçe güzel. İçiniz açılıyor. Kendiniz rahatlıyorsunuz. Yüz arasında gidiyorsunuz. Tuvalet kağıtları. Kağıtları takılmış. E, aynası var. E, e, mutluğu var. E, dışarıda ayrıca çimenler sulanmış diye mutlupları var. Gelip birisi koparmamış. Alışkanlık. Orada etkili. Yani ...tutup çalacağım diye bir şey yok yani orada. İçeride bazı müzikler çalıyor ama... ...uhumiyetle duruyor işte. Hemen gidiyorsunuz orada, adresini alıyorsunuz... ...çümenlerden alıyorsunuz, masalar var, yemek yiyorsunuz... ...hemen çocuk bahçesi var hemen orada... ...çocuklar oraya koşuyorlar, kayıyorlar, sallanıyorlar, oynuyorlar... ...bunu kim yaptı, bakıyorsunuz... ...bir hayır cümleti yapmış. Güzel. Yani ben de yıllar önce bizim kardeşlerimize dediğim için... E, yolları üstüyorum, kasabanın girişine... Efendim, veya çıkışına bir güzel bir yeri kardeşler besli besli, belediye ile konuşsun, bir uyumlu bir bahçe yapalım. Efendim, böyle yanında çocuklar oynayacak çocuk bahçesi olsun, çocuk oynayacakları olan, Efendim, yorgunların oturup yemek yiyecekleri masalar olsun, oturma yerleri olsun, abdest alma, abdest bozma yerleri olsun çünkü abdest almak zaman için, Namaz kılmak için abdest almak lazım. Abdest almak için ateş bozmak gerekiyor. Çünkü e, eskiden duymuştum e, bir vaazda. Hoca e, Efendi'nin bir, demiş ki, benim camime hammallar, sakallar, avcılar gelmesin. Hocam demişler yani, bu meslek sahiplerinin ne suçu var? Yani sen böyle niye ayırım yapıyorsun? Ben iyi insansın ama anlayamadım sözünün hikmetini. Demişler. O da demiş ki, benim hamal dediğim, yani abdesti var, sıkışmış, şu namazı kılayım diye abdestini zor taşıyor, zor bir taraftan aklı yüz numarada, bir taraftan gelmiş namazı o olmaz. Gidecek, rahat dinle, tazeledik, rahat dinle, abdestini alacak, sert ettik, devir taze. Cenab-ı Hakk'ın divanında durduğu zaman, Allah'ın kendi bir zaman, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durmuş olmanın şuurunda olacak, Aslı bir yerde olmayacak. Onun için, mesela yemek hazırken, Namaz kılmak tabii mekruf bizim e, alimlerimiz e, mesleğimize böyle buyurdu. Sen neler, e, bütün namaz esnasında yeme düşündük. Sorma mı var? Acaba kebap sattırma, arkasından tatlı gelecek mi? E, e, ya hanım da zil çalıyorsa böyle namaz olmaz. E, Hazreti önce yemek gelince namazı öyle kılınacak. Namazın huzurlu, uçurdu, güzel tırımsızını sağlamak için. E, Namaz kılmak için abdest lazım. Abdest almak için abdest bozulmuş lazım. O halde abdest bozulacak yerlerin de temiz, güzel olması lazım. Ben bu temizliğe çok dikkat ediyorum. Ve çok istiyorum. Efendim işte köyümüzde, yanımızda efendim bunları güzelleştirmeye çalıştık. Köyümüzde bir hizmet oranımız var diye. O, oranın evladıyız. Orası bizi yetiştirdi diye. Hemen evet, camimizin şeyleri düzeltmeye çalıştık. Her yerde tertemiz olmasını istiyoruz. Sular sıçramasın gibi sular kısmına değmesin insanın. Ferah olsun, geniş olsun, rahat olsun. Tansiye. Çok önemli şeyler bunlar. Burada bir hayır derdikleri bunları yapıyor. Bizim de, bizim de kendi tarihimizden gelen böyle hayırlarımız var. Yani biz bir kuşun kanadını bile sarmayı düşünmüşüz, Beşikman kuşlarının kuşamayanlarını bile düşürmüşüz. Her şeyleri düşürmüşüz. Kuşların çipir çipir için kuş havuzları yapmışız, kuş köşkleri yapmışız. Her şeyi inceden evet, merhametle, sevdiğine düşürmüşler. Çiçekleri, ağaçları düşürmüşler. Yani Osmanlı evladımızın çiçek sevgisi Avrupalıların dikkatini çekmiş. Avrupalı meşhur seyyah Türkiye'den laleyi görüp de ilk defa Türkiye'de görüp de Hollanda'ya götüren baranda düşmekte diyor ki yani bu Osmanlıdan bir çiçek sevisme ben herhalde Bu adamlar diyor bir çiçek için birkaç altın verirler. Biliyorsun, yani şimdi bir altınların kaç para olduğunu, bir tek çiçek için Osmanlı'da o parayı veriyor. Neden çiçeği seviyor? Diyor İstanbul şehrine yanaştım diyor. Soğuk e, bir mevsim herhalde sonbahar, ama diyor o yedi ülke tarafından herhalde oradan serban ile tabiyesiyle gelecekler. Çiçek kokusundan bayılacaktım diyor. Her taraf çiçek demek ki oradaki borsanlara, bahçelere, çiçeklere ekmişler Çünkü çiçekleri sevenler var, arayanlar var, satın alanlar var. Tabii her şey rağbete göre efendim, çoğalır. Rağbetsizlikten azalır. Eğer alemin kıymeti bilinirse âlimler çoğalır. Alemin kıymeti bilinmezse âlimler başka yerlere gider. Çiçeğin kıymeti bilinize bir yerde, orada çiçekçiler çoğalır. Çiçeğin kayıp kalorun kıymeti bilinmezse, efendim, orada ne çiçek kalır, ne ağaç kalır, ne çilen kalır. İşte dinimizin güzelliklerinden bir yaprak, bir sahne, bir poz, bir görüntü daha size. Efendim, hayvanının rahatsız olmaması için, zorluk çekmemesi için yokuşta adam merhametli, iniyor, hayvanı rahat çıksın diye. Buna benzer şeyler binlerce binlerce tavsiyesi var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin kendi sevgisi mağlup rahatsız olmasın diye bu canda uyuyan dediği neler yaptığını sahabe-i kiramın nasıl hayvanları sevindiriyor evet bu bir efendim halisi şerif demek ki biz de e, can sahibi olan her varlığın canlı olduğunu düşün ona ezel cepha vermemeye Dikkat etmeliyiz. Efendim sevgilerin suylara denege bağlamak, efendim, köpekleri taşlamak, efendim kuşları satanla öldürmek, efendim bilmem e, şunu bunu bunlar da müteahhitler, bunlar da e, yapmaması lazım. E, neden yapıyorlar? Eskiden e, mahalledeki Aksakal'da mübarek nur yüzü belirler söylerdi, söylerim yavrum yapma derdi. Babana söylerim derdi. Babalar da öyle bir hacı amca, hacı dede bir şey ama çocuklara bastırır falanca arka görmüş, yanlış bir iş yapmışsın, evladım bira yapma derdi. Efendim şu günah diye, bu ya, doğru değil diye öğretirlerdi şimdi. Efendim böyle din, dini, dinleti bilinmeyince, dini eğitiminin halk üzerindeki önemini millete anlamayınca her şey değişiyor. Yani ben bu Avustralya'ya gelince e, Türkiye'den, Avrupa'ya ve e, Avrupa milletlerine karşı olan Türkiye'den edindiğim izlenimler ve bilgilerle oluşan bir kanaat vardı. Çok değişti. Ben mesela İngilizleri dinsiz sanıyordum. Çünkü İngiltere'de doktora yapmış olan bir mühendis adayı öyle demişti. Bunların çoğu ateistler falan demişti. Hayır ben öyle görmedim. Burada işte Avustralya'da. Evet yani ahlak anlayışları ve dinin yaşantıları bizim anladığımız çerçevede değil ama dinlerine çok bağlı, kiliselerine bağlı, hayır hasenatı çok yapıyorlar, cümaya e, e, biz gitmiyoruz ama onlar pazar günü kiliselerine gidiyorlar sütlerimiz, dinim, terslerimiz pırıl, pırıl Efendim, hep görüyorum böyle hayratlar içinde kalıyorum. Yani belki yani inanç bakımından bunların efsane olduğunu, eksik olduğunu bilse bile bu benim örkendir adetimdir diye hem devlet destekliyor hem de halk efendim, onu e, takip ediyor tek çok müsali var ve e, hayra delicik bir şey. Yani Avrupa'nın büyük devletleri, Amerika, Avrupa, İngiltere, Fransa, Almanya'da hep aynı şeyi görüyoruz. Fransa e, bize tanıtırken hep, efendim, ateist filozofları, efendim onların fikirlerini falan e, yazmışlar, çizmişler, Ama böyle bir Rahmetli mistikal e, e, harbi mücahidlerden mistikal madalyasını sahipti. Efendim bir e, albay vardı, Efendim, albay Kemal Bey, ben diyor askeri ateşe olarak e, Fransa'ya giderken hep diyor böyle artistlerin bir yerine gidiyorum diye düşündüm diyor, Fransa'ya vardığım zaman hayretler içinde kaldım, şaşırdım, baktım biliyor herkes son derece dinler. hem de kadınlar örtülü, siyah başörtülü, mantolu, eldivenli vesaire hayret içinde kaldım diyor. yani biz söylendiği gibi, sanıldığı gibi değil Avrupalı dinine sadık hem de dini değişmiş olduğu halde yani inanç bakımından akıllı bir insanın, çağdaş eğitim almış bir insanın kabul edemeyeceği şeyler olmasına rağmen devlet dini tutuyor, din adamları parti kurabiliyor, Efendim siyasal İslam yasak. Orada din adamları fark ediyor. Bir e, sürü siyah, demokrasi fark ettikler. Vesaire diye isim alıyor. Bir e, işte, sürü demokrası herkes kendi inancını uygulama çalışacak. Halk onu beğenirse, onun ne diyor? Ödekisini beğenirse, ödekisini de yok. Beğenme yok. yani. Rünyet var. Amerika'ya öyle, İndikler'e öyle, Fransız ya öyle. Yani kimi misal alalım. İsviçre öyle. Her taraf birisi. Avusturalı yeni bir kıta. Bunlar için yani. Hani 15. 16. yüzyıllardan, 17. yüzyıllardan, hani geleneksel gelmiş de değil, iki asırlık bir tarihi var. İşte geçenlerde 200. yüzyılını e, kutladılar burada. Ama her sokakta bir dini yapı görebiliyorsunuz, bir kilise görebiliyorsunuz, tapşerne görebiliyorsunuz, kilise okul görebiliyorsunuz, bir efendim dini heykel görebiliyorsunuz, bir dini işaret görebiliyorsunuz. Ve bu adamlar dinlerini hala tutuyorlar ve mesela Endonezya'yı Hristiyan yapmak için e, harıl harıl çalışıyorlar. 200 kişiye bir misyoner düşecek kadar müsyoner gönderiyorlar. Endonezya'ya gittim baktım, üniversiteleri hep Hristiyanlar kurmuş yani okuyan çocuklar, onların terbisiyle geliştik, onların dünya gölüsünü alacak, Efendim, onlara çalışacak diye harıları çalışıyorlar. Bizdekiler çok yanlış yani yöneticileri ikaz ediyorum. Halkı da, halkı da aydınlatmak istiyorum. Ee, bizim dinimiz bu kadar güzelliklere sahip, Avrupa'daki, Amerika'daki insanlar Müslüman oluyor, güzel dini görüyorum. Efendim, bize, Kur'aniklerin de, Kur'aniklerin kur de öğretilmesiyle, yaşanmasıyla, onun hayata geçirilmesiyle, dini duyduların kezgin edilmesiyle ilgili şeyler, genellikle çok güzel oluyor. Halbuki Doğu Anadolu'nun seyreden, çarpışan kardeşlerimizle, Efenim rahat şart hizmet ediyorsunuz her hayatlar hadisler öğretiliyor bir taraftan o tarafta öğretiliyor bir taraftan bu tarafta efendim, uygulamalar aksi yönde olunca olmuyor dinimiz çok güzel dinimizin kıymetini bilelim. ve dinimize göre yaşarsak her şeyimiz güzel olacak onu da bilelim. hatta parklarımız bahçelerimiz Efendim e, her şeyimiz güzel olacak yani onu anlatmak istiyorum. Sonra bu Türkiye'de beni dinleyen kardeşlerime de köylerinin kasabalarının girişinde lütfen diyenin paralarıyla alsın ağır. Efendim geniş bir alanı, burası benim bir desin. ama e, kapısı açık olsun, üstüne ismi olsun, herkes gelebilir, açık açıkdır desin. Efendim, yüz numarası olsun, altta yeri olsun, kadınlar kısmı, herkesler kısmı olsun bir mescide olsun çünkü burada yağmur yağdığı zaman güzel yemek yesinler diye masaların üstünü kapatmışlar gayet yani güzel yağmurdan bile korkmuyoruz gidiyoruz masalarda yemek yiyoruz o kapalı yerlerde namaz kılıyor bütün bu halk bahçelerini evet umumi bahçeleri mescideyle bir gezan okuduk namaz kıldık cemaat de buralarda herkes biliyor yani bunları yapsınlar ülkemizde çünkü insan e, bizde bir kasabaya tabi fakar minaresi var minareye gider evet cami şu vardır diye yüz numarası vardır diye ama benim işte bu asıl şeyde olursa hasabanın girişinde böyle bir yer olursa herkes gelip oraya dikilen ağaçlardan selam alabilirsen hani orada dinlenmeleri Allah razı olsun demesin veya demese bile hani iyi bir halk değilse bile selamlar kafalandırır diyorduk ben e, gelirsem birkaç yere duolye ben güzel halk parçeleri yapmayı düşünüyorum. Belediyeleri yöneten kardeşlerime de hatırlatın lütfen. Onlar da böyle parkları bahçeleri çok yapsınlar. Efendim ve e dualar alsınlar. İkinci hadis-i şerif efendim okumak istediğim. Memle şafi haceti ahiki'l <Sessizlik> muslim. Hatta yutna halihu. Ezallahullahhu bi melekin ve yusallüne alidir. <gülüyor> sabahan hatta yumsiye ve İn hatta yusmuka. Velayer ukademen da ukademen Ne güzel bir hadis şerif. Ne kadar güzel e, duygular ediyor dinimiz. Peygamber Efendimiz'in hadis şerifleri. Ne kadar yüksek insanlık sahneleri gözümünün gözümün önüne açıyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kişi Müslüman bir kardeşinin bir ihtiyacını gidermek işini görmek için yürürse, ya bakalım seni şu işini gör verelim diye, evetim onunla beraber yürürse, Efendim hatta YouTube'la halahu bu işi onun için tamamlayıverinceydi. Mesela. Arkadaşı veya kom komşusu veya o gördüğü müslüman, okuma yazma bilmiyor, devlet dairesinde bir işi var, gel bakalım senin işini ben hallediyorum. Veya efendim tabu dairesinde bir işi var, efendim, gel sana bu işi çözümlü vereyim veya bir genç çocuk, efendim işte miras ama çok bir şeyden haber yok. gel bakalım onu sana yardımcı oldu vereyim, arabama bin, kasabaya getireyim. Tamam işlerini yapıyoruz. Bir Müslüman kardeşinin bir işini efendim, görmek üzere yürürse bir insan onu tamamlayıncaya kadar oraya koşturuyor, buraya koşturuyor. Diyorlar ki git aşağıya haç yatırıp gidiyor yatırıyor. Onu getir buraya. Tamam getiriyor. Üç merdiven aşağı, üç merdiven yukarı. Efendim, devlet ayarlarındaki işleri ben bilirim. Koridorlarda beklemeleri bilirim. Hatta Ankara tapu dairesinin Efendim iki tane Oturma yeri borcum var. Hep aklımda ama yapamadım. Çünkü orada o tapu işlerimi yapıncaya kadar ayakta ayaklarıma kara sular girmişti. Şuraya iki tane bank koyayım demiştim. Hala borcum var inşallah gelirsem bir tane değil, belki dört tane koymak istedim. Veya benim ama bir kardeşim sen uzaktasın hocam ben koyuvereyim desin. Efendim oraya çok memnun olurum. Efendim, tamamlayıncaya kadar böyle bir insan yürüse, bir Müslüman kardeşin işini görmekse yaz Allah'u Allah'u, Allah onu gölgelendirir. Acaba nasıl gölgelendirir? Bu dünyada mı ahiret seni? Bir hamset-i melekin. Beş bin melek ile gölgelendirir o insanı Allah. Yani o kişinin başının üzerinde beş bin tane melek efendim bir mübarek rahmet bulucu gibi yani. 5000 melek de o kişiyi Allah gölgelendirir. ne lehû o melekler onun için dua ederler. Hay Allah senden razı olsun. Yani bu Müslüman kardeşin içine gittin gibilerden artık hani nasıl dua ediyorlarsa ve yusallûne aleyhî ona salatu selam dedirirler. Feram olsun sana, ferah olsun sana. Allah'ın rahmeti olsun sana diye Efendim böyle beş bin melek başının ucunda bir rahmet gölgediği gibi efendim gölgelendirir Allah beş bin melek de onu. Ee, İnkâne sabahın hatta yümsiye. Sabahtan bu işe başlamışsa akşama kadar gölgelendirir. Ve ee, İnkâne mesain akşamleyin o işi görmeye gittiğinde diyelim ki falanca gariban bir çocuk var, anası babası yok. Efendim işte nikâhlanınca bir kıza bir gidip tamam o işleri yapıvereyim sana alıyor yanına, alıyor arabasına götürüyor, isteği veriyorlar işte bir yuva kurmak çalışması mesela akşam böyle şeyler olabilir dün başka türlü olabilir efendim akşamdan böyle bir işine koşmuşsa bir Müslüman kardeşinin hatta yüz sabah oluncaya kadar o melekler böyle başı üstünde, efendim ona dua ederler, dua ederler selatü selam getirir dururlar ona, yani iyi temennilerle bulurlar, ve yârfâ ukademem ayağını adım at adım için bir kaldırdı daha öbür tarafa koymadan illa kütübe lehu biha hasene o adımı için ona bir hasene yazılır vela ya da o kademen ayağını yere koydu e, koyar koymaz illa hutta anhu biha hatiyeten bir günahı affolur. Bir hasene yazılır bir günah affolur. Bir adımda kaldırıp indirilir. Bir hasene yazılır bir günahı affolur. Hasene ne demek? Uhud dağı gibi büyük sevap demek. Az buz bir şey değil, muazzam bir şey demek ki Müslümanım, Müslüman kardeşinin işine koşması lazım. Doğrusu ben halkımızı takdir ediyorum. Geçen İstanbul'daki olaylarda efendim elden geldiği kadar yardım ettiler biliyorum. Vakıflarımızla efendim oralara kurbanlar gönderdiler, Kuzey Kıbrıs'a yardım ettiler, efendim Balkanlara yardım ettiler, efendim çok çok hayırlar elden geldiği kadar yaptılar. Hayırlan yerlerine Efendim ulaşsın ulaşmasın onlar o hayri yapınca bu sevapları kazandılar tabii bu sevaplı işlerin daha muntazam yapılması lazım daha dikkatli olması lazım daha güzel akıbetli işler olması lazım ee, elhamdülillah halkımızın e, şey yardım sevgisi vardır e, güzel olur daha düzenli olur uluslararası da başkasını takip etmemize lüzum yok kendi örfümüz, adetimiz, dinimiz, imanımız bize çok güzel numuneler gösteriyor, misaller veriyor. Üçüncü hadis-i şerif, efendim, sevgili kardeşlerim, yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'den Peygamber ayinimiz buyuruyor ki مَنْ مَشَا مَا مَظْلُومٍ حَتَّى يُسْفِتَلَهُ حَقَّهُ Allahu اللّٰهُ تَعَلَىٰ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الْاقْدَامُ Sadaka Resulullah, Ebu Naim ve Ebu Şeyh İbn-i radıyallahu anh'a'dan rivayet etmişler Bir mazlumun yanında yürürse bir diniyetli, iyi iyiliksever insan. Yani mazlum zulme uğramış kişi demek. O zulme uğramış kişinin yanında, ben ben sana, sana yardımcı olayım, beni bu kurtarayım, seni bu zalime karşı koruyayım.'' diye mazlumun yanında bir insan yürürse, Hatta yüz fidele muhakkahu Yani onun hakkını ona sağlayıncaya kadar Adam hakkı alınmış Bahçesi gasp edilmiş Efendim, Mafya şöyle yapmış Bilmem ne böyle yapmış Dur ben sana yardımcı edeyim diye geliyor Hakkını alıncaya kadar O mazlumun yanında yer alır Yürürse bir insan Allah da onu kıyamet günü Ayakların kaydığı günde Ayaklarını sağlam bastırır Kaydırtmaz febbetallahu teala kademeydi yevmet tezidül ayaklar nerede kayar kıyamet gününde sıratı geçerken kayar sıratı geçince kaymanın sonucu ne olur kişi sırattan cehenneme düşer cehennemde cehennemde cehennemde yanar ayakları neden kaydırıyor Allah sırattan o kişi günah işlediğinden cehenneme düşüp cezası bulsun diye Peki ayakların kaydığı o günde bir insan, ama benim ayağım kaymasın diye istemez mi? Mesela diyelim ki bir adam çatıya çıkmış mecburen, o çatıdan ve ya, yangın olmuş, e, evinden şu tarafı çatıya atlamış, şeyler hayalimden uyduruyorum yani. Çatıda ama çatıda meyilli, %33 meyilli var Türkiye'de çatıların, Efendim, meyilli aşağı düşse uu, parçası kalmayacak. Nasıl ayağını kaymasını istemez? İtfaiye merdiveni dayayacak bilmez ne yapacak. Herkes aşağıda yüreğini tutar filan. Yani ayakların kaymaması önemli. Sırat köprüsünden geçerken ayakların kaymaması önemli. Kimlerin ayaklarını kaydırmaz Allah? Mazlumun yanında ona yardım etmek için hakkını alıncaya kadar yanında yer alanların ayaklarını sırat köprüsünden kaydırmaz. Onun cehennemin uçurumlarına düşürürmez Allah. Aşağı baktığı zaman insanın gözlerinin alt dışı gibi açılır. Hem uçurumun derinliğinden hem içindeki ateşlerden hem de ve bütün sonuçtan dolayı insanın yüreği nasıl ağzına gelir insan şöyle bir versin. Onun için mazlum kardeşlerimize dünyanın her yerinde yardımcı olmalıyız. Pasova'da, efendim bilmem Irak'ta efendim bilmem Cezayir'de Mısır'da, tutulsa. Yani neresinde olursa olsun. Teşmirde, efendim, şurada, burada. Her yerde e, zalimler var. Her yerde mazlumlar var. Yardım bekliyorlar. Bizim de elimizden geldiği kadar bu hadis-i şerife göre de lazım biliyor. Sonuncu bir hadis-i şerifi okuyarak bu böyle e, hayırlı yollarda yürümekle ilgili konuyu e, tamamlamak istiyorum. Mem meşa ma'azalimin katat ecreme. يَكُلُ اللّٰهُ inna اِنَّا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ مُنْتَقَنُوا Zeylemi Muaz radıyallahu anh'ten rivayet etmiş bu hadis şerifi. Peygamber Efendimiz diyor ki مَنْ مَشَا مَعَ Kim zalimin yanında yer alırsa, onunla yürürse. Adam zalim. Mazlumu eziyor, zulmü yapıyor. Efendim, gasp ediyor. Öldürüyor, vuruyor, kırıyor, üzüyor, ağlatıyor. Heee. Bir bu zalimle beraber olursa, onunla beraber yürürse, ona yardımcı olursa, fakat ecreme büyük cürüm işlemiş olur. E, cürüm işleyince ne olur? Bir e, kelimde Allah-u Teala Hazretleri bükürüyor ki, اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ بَلْعَظِيمُ الشَّانْ رَبُّ Alemin Kıyamette, mücrimlerden kıyamette de demiyor sadece, e, ben mücrimlerden intikam alacağım alırım, intikam alıcıyım buyuruyor Cenab-ı Allah. dünyada da alır zalimden intikamı alır, mazlumun anını çıkartır, ahirette de onu cezalandırır, intikamı alır Cenab-ı Hak onun için mücrim duruma düşmezim, zalime yardakçı destekçi olmamak lazım zalimin yanında yer almamak lazım zalimin yanında yer almak insanı cehenneme götürür mazlumun yanında yer almak insanı gehenneme düşmekten kurtarır. Bu halde kale gibi sağlam olacağız. Efendim direk gibi dost doğru olacağız. Efendim pırıl pırıl nurlu olacağız. Özü sözü doğru insan olacağız. Hakkı söyleyeceğiz. Efendim şimdi bir arkadaşımızın Allah rahmet eylesin. Babası vefat etmiş. Güzel hallerle böyle güzel bir durumda ruhunu teslim etmiş. Efendim e, şey yaparak. Efendim yanında Yasinler okulurken o da tekrar ederek efendim, böyle hoş bir hal ile tepcide bir İslam'da yaş yaşamış 80 küsür yaşında vefat etmiş e, e, güzel bir e, akıbet gibi görünüyor Allah makamını alay eylesin tüm de geçmişlerimizle beraber onun da kabrinin cennet parçası eylesin, ruhunu şad eylesin kabrin bizden ders almıştı fikir yapıyordu, kardeşimiz gibi efendim büyüklerimizin, Allah evliği anlattı efendim yanında eylesin, onların gündem, sebeciklerine evet, yardımlarına, himayelerine basar eylesin. Onu anlatırken e, söylüyor ki oğlu yani e, karşıdaki adam köyün ağasıymış eşrafıymış, hatırlıymış, nüfuzluymuş hiç aldırmazdı doğruyu dost doğru söylerdi, mazluma yardım ederdi, zalimden de çekinmezdi diyor. Allah'ın çok sevdiği bir huydur bu böyle hakkı söylemek hakkı işlemek mazlumu tutan zalimi frenlemek ve zâlimin hükmünü yapma diye engellemek çok merdane bir huydur ecdadımızın halidir huyudur sıfatıdır efendim yedi asır ülkeleri idare etmişiz hükmetlememişiz işte geçenlerde gazetelerde çıktı efendim Bosna'da kilisenin efendim içinde Fatih Sultan olanlarına Hanım fermanı çıktı yani e, ben diyor e, haklarınızı korutacağım ezdirmeyeceğim diyor ama onlar fırsatı elde edince camileri yaktılar, köprülerimizi bombaladılar, efendim, çocuklarımızı kadınlarımızı öldürdüler her türlü kötülüğü yaptılar işte iki ümmetin vardı. işte Müslümanlar yedi asır bir şey yapmamışlar dinlerini korumuşlar, kiliselerini korumuşlar, efendim ahaliyi korumuşlar ki toplum olarak kalabilmiş Şimdi onlar fırsat bulmuş. Osmanlı Balkanlardan çekildi, Oradaki Müslümanlar onların fırsatına girdi. Efendim, e, silahları yok diye efendim silahsız ahaliye saldırıp çocukları kesip kadınları kesip toba tutup utanmıyorlar ve bunları din adamları körüklüyor. Din adamları bu kişiyi onlara aşılayan, öğreten İn adamları onları teşvik ediyor. Bir tanesini duydunuz mu ki çıkıp efendim yapmayın böyle Allah böyle şeye razı gelmez bizim dinimizde böyle şey yok Hazreti İsa aleyhisselam böyle dememiştir öyle yapmamıştır efendim bir yana da kaç tarafla gibi fakat burası öbürü çevirin demiştir diyen bir tanesini duydunuz bir şöyle bir şey olmadı maalesef yüz binlerce kardeşimiz efendim, zulme uğradı, şehit oldu. Halbuki biz Osmanlı kuvvetli olduğu zaman hepsini asık kesebilirdik. Hepsinin yerini, yurdunu değiştirebilirdik. Efendim, çok huzur içinde yedi asır yaşatmışız. Yani öl öldürmemişiz, yok etmemişiz. Bir silme asimize etme emme, eritme politikası da yapmamışız. E, saygı göstermişiz. Kendi aklıyla hangi din, hak din ise bulsun ona gelsin demişiz. Seni kucaklamışız. Gelme, gelmeyene de Allah'a bırakmışız. Allah ne muamele ederse etsin demişiz ama onlar ellerinden fırsat geçince bunları yaptılar. Bunları görüyoruz, bunları unutmuyoruz, unutmayacağız. Tabi allah Teala Hazretleri zalimlerinde dünyada ailemde ceza verecek. Aman zalimlere meyletmeyin, destek olmayın. Aman mazlumlardan yardımınızı esirlemeyin, aman dünya üzerinde çok kötü insanlar var, İyiler kötülerden daha organize, daha teşkilatlı, daha kuvvetli, daha irtibatlı olsun, aman iyiler iyiliği yapmaya daha çok gayret etsin, kötülere meydanı bırakmasın. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi sevdiği işleri yapma muvaffak eylesin, gayret kuvvet versin, tevfikini refik etsin. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eylesin. Batılı batıl görüp batıldan korunmayı nasip eylesin. Hepimize dünya imtihanında üstün başarı kazanmayı nasip eylesin. Huzurlar, sevgi, razı olduğu kullar olarak uğralım. Cennetine girelim, cemalini görelim. Rıdvan-ı ehkilerine nail olalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berkendim.